Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rədim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah <Sessizlik> Rabbilâlimin. Ve salatu ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alih ve cahbhiy ejmâi. Muhterem dinleyenler. Kuran-ı Kerim'den 28 28. sayfada Bakara Suresi'nin 190. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Daha önceki bir konuşmamızda demiştik. Kur'an hayal kitabımız değil, hayat kitabımızdır. Bazı hayalinin peşinde giden insanlarımız ya ne olurdu insanlar insanlara zarar vermeseydi, kimse kimsenin hatırını kırmasaydı, canına gazetmeseydi, güllerin dikeni olmasaydı, bülbülleri yiyen kuşlar olmasaydı, insanlar hatta toprakta bile değil böyle mavi pamuklar üzerinde yürüseydi, dilediği zaman kanatlanıp uçsaydı. Uçarken kimse kimsenin üstüne sigara izmariti atmasaydı, hava kirlenmeseydi, denizler bozulmasaydı, sular kirlenmeseydi. Bunlar iyi şeyler ama hayal, hayal tam gözlerini kapatmış bu tür hayaller peşinde koşarken bir de gözünü açmış ki çantası bir kapkaç tarafından götürülmüş, hırsız tarafından çalınmış. Rabbim bize bu hayatta en doğru ve en dürüst nasıl yaşanacağını, canımızı, malımızı, dinimizi, imanımızı, namusumuzu, vatanımızı, nasıl koruyacağımızı öğretir ve der ki, Vaqatilu fi sabilillahi, Ladin yaqatilun kum, vla tağtedu. Inna Allah la Sizinle harp edenlerle siz Allah yolunda harbedin. Sizinle harp edenlerle harbedin. Ama Allah yolunda harbedin. Ya dedin cümle şöyle değil sizinle harbedenlerle harbedin demiyor sizinle harbedenlerle Allah yolunda harbedin şimdi sizinle harbedenler sizin malınıza konmak için petrolünüzü çalmak için yerüstü ve yer altı servetlerinizi ele geçirmek için Canınıza kıymak, onları da almak için geliyor. Şimdi siz de bunun karşılığı olarak onların namusuna, canlarına, mallarına konmak için canlarını alın demiyor Rabbim. Sizinle harp etmek için gelenlerle siz de harp edin ama Allah yolunda harp edin. Yani harbin kurallarını yine Allah Celle Celaluhu belirlemiştir ona da uyacaksınız sizi öldürmeye gelenle harp edeceksiniz canınızı malınızı namusunuzu vatanınızı imanınızı koruyacaksınız ama bunu yaparken kurala uyacaksınız kural Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kurallar malına el koyayım diye harp etmeyeceksiniz Allah Celle Celaluhu'nun yolunda yürümek için onunla harbe edeceksiniz. Ve haddi aşmayacaksınız diyor Rabbim. Ve la Sakın sınırı aşmayın. Haddi aşmayınız diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusunu harbe hazırlamış. Ama bir konuşma yapıyor orada. Harbe gittiğiniz yerde çocuklara kılıç çekmiyorsunuz. Harbe katılmayan kadınlara kılıç çekmiyorsunuz. Kilisesinde kalan papazlara kılıç çekmiyorsunuz diyor. Zirai mahsullere zarar vermiyorsunuz. Arı kovanlarına, tarlalarına, meyve ağaçlarına zarar vermiyorsunuz. Bugünkü ifadeyle diyelim. Sanayisine de zarar vermiyorsunuz. Ama çağdaş ülkeler, çağdaş ülke diye bize yutturulanlar, Dünyada kimseye zararı yok. Bir Afrika ülkesinin dişinden tırnağından artırmış, Çocuklarının hastalıklarını tedavi edecek ilaç fabrikası yapmış, sen çocuğunu nasıl büyütürsün diyor. Müslüman olarak o çocuk büyüyecek diyor. Öyleyse ben onun ilaç fabrikasında yerle bir ederim diyor. Ve bunlara da medeni diyorlar. Evet. Sudan'da ilaç fabrikasını vurdu Amerika. Ki Sudan'ın kimseyle de Amerika ile harbi yok. İngiltere ile harbi yok. Avrupa Birliği de harbi yok. Sen diyor çocuklar yetiştireceksin. Çocuklarınız hastalanırsa ölmesi lazım bu ilaçlar onları tedavi edecek, ben senin ilaç fabrikanı da yerle bir ederim, deyiveriyor. Biz ise kurala uyacağız. Canımıza gast etmek üzere gelmiş, Ebu Cehil'in, çocuğunu öldüremeyiz. Canımıza gast eden Ebu Cehil'in, hanımını öldüremeyiz. Ebu Cehil'in, puthanesinde put, ibadetlerini yerine getiren Ve harbe katılmayan Rahiplerini de Hahamlarını da Öldüremeyiz biz Onun meyve bahçelerini Öldüremeyiz Kesemeyiz Zirai mahsullerini yakamayız Bugünkü ifadeyle Sanayini de çökertemeyiz Çünkü o insanların Ona ihtiyacı olacak Sulh içerisinde yaşamak istiyoruz biz Rabbim diyor, öldürmek için gölenlere karşı harp ediniz. Ama bu harbi uygularken de Allah için yapınız. Allah için yapmak demek onun kurallarını uygulamak. Diyor, arkasından da sakın haddi aşmayın. Haddi aşmak ne demek? Rabbimin koyduğu kuralların dışına çıkılmayacağını ifade ediveriyor. Ve diyor ki Rabbim, haddi aşanları Allah sevmez diyor. Harp başlamış. Yani Bedir'de harp edilmiş. Uhud'da harp edilmiş. Uhud'da ta Mekke'den, Medine'den kalkmış Mekkeli müşrikler. Medine'nin kenarına kadar ki tahminim 5 kilometre filandır. Ee, Uhud, Medine'ye. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Medine'nin etrafını hendeklerle çevirmiş. Düşmanlar giremesin diye. O hendek harbinde. Hem de burada zaten harp edilen isim, mahal verilmiyor. Sizinle harp edenlerle harp ederken, onları nerede bulursanız öldürünüz diyor Rabbim. وَقْتُلُوهُمْ حَيْسُ ثَقِفْتُمُوهُمْ Onları nerede bulursanız, yakalarsanız, onları öldürünüz diyor Allah Celle Celaluhu. Günümüzde dinime sataşma ihtiyacı hisseden adı Osmanlı Akif'in tabiridir bu adı Osmanlı ruhu Yunanlı kelimesi adı Osmanlı ruhu Yunanlı veya şöyle diyelim Müslüman adı taşıyor ama iç dünyasında kafir üfürükleri dolaşıyor. Efendim ben Kur'an-ı Kerim'i okudum. ve Kur'an'da gavurları nerede bulursanız öldürün diyor. E bir önceki ayeti niye okumadın? Sizi öldürmek üzere gelenlerle harbedin diyen Rabbim. Harbedin derken de yine benim kurallarıma uyun. Haddi aşmayın diyen Rabbim. Harp başlamışsa orada yakaladığınızı öldürün. Esiri değil yalınız. Onu ayrıca düzenleme getiriyor. Esir olarak yakalananlar öldürülmez. Esir kelimesi ayrıca ve yutamun ala hubbhi miskinen ve yetimen ve esira. Mümin insanlar yetime, fakire ve esirine. Kendi sevdiği yemeklerden yedirir diyor Rabbim Yani esirler için bir kamp kurulmuşsa Kamptaki müdür ve askerler ne yiyorlarsa Esirler de ondan yiyecekler Kuralını getirmiş Allah Celle Celalü. Esir öldürülmez Esir müminlerin ve Allah'ın emanı altındadır O konuda hadis-i şerifler de var ama harp devam ediyor. Yani şöyle düşünün, e, Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunanlılarla boğaz boğaza gelmişsiniz. Yahu kardeşini öldürmüş yanı başında, sana da tetiği çekmek üzere. E sen tetiği çekeceksin orada ondan önce. Orada öldüreceksin. Rabbim onu diyor işte. Onu diyor. Ve ahricuhum min haysu ahracukum. Onlar sizi nasıl yurtlarınızdan çıkarmışsa, siz de onları sürüp çıkarın, madem harp başlamış. Vel fitnetu eşeddümünel katil. Adam öldürmek, şey insanı dinden döndürmek, adam öldürmekten de kötüdür diyor Rabbim. Çok dikkatimi çeken ayet-i kerimelerden bir tanesi bu. Vel fitnetu eşeddümünel katil. Fitne, insanları dinden döndürme konusunda çeşitli işkenceler uygulama veya çeşitli entrikalar çevirme. Bu fitnedir. Bunu yapmak adamı öldürmekten kötüdür, diyor Rabbim. Şimdi bir adam bir adamı haklı veya haksız öldürdü. E, öldü gitti, bu dünyadan gitti. Ama bir adamı eğitim yoluyla imansız yapacak olursanız sonsuz senelerde yakmış olursunuz onu. Bir adamı canlı canlı tutsa, üzerine benzini dökse, ona da bir kibrit verse ve yaksı öldürse dünya ayağa kalkar. Hele bile bu kayda alınabilmişse kamerayla bütün dünya televizyonları verir. Acımasız Adam Sapık Adam Dehşet Saçtı Gibi Manşetler Atılır Doğru Bütün Bunlar Doğrudur Ama Sonsuz Senelerde Yakma Eğitimi Veren insanlara Da Ne Yazık Ki Çok Medeni Adam Çocuğunu Trilyon Kere Trilyon Kere Trilyon Sene Yanacak Yere Atıyor Akmedeni adam diyorlar. Allah celle celi artıyor ki bir adamı dinden döndürmek o adamı öldürmekten de kötüdür. Öldürmek kötüdür ama dinden döndürmek daha kötüdür diyor. Valla toqatiluhum indel mesjidil haram hatta yuqatilukum fi. Onlar sizinle harp etmedikçe bu Mescid-i Haram'da siz de onlara harp etmeyiniz. Hani Mekke, harem mıntıkası vardır. O müntıka içerisinde kimsenin canına dokunulmaz. Güvenli bölgedir. Rabbim oraya güvenli belge ilan etmiştir. Kimsenin canına dokunulmayacak, yaprak bile ihramlıyken koparılmayacak. Otuna zarar verilmeyecektir. Bu bir eğitimdir yalınız. Hani hacılarımız hac mevsiminde veya umre mevsiminde ihramlı iken, karıncayı bile öldürme, öldürmeme, bir yaprağı koparmama eğitiminden geçirilirler. Tatbiki eğitimi orada aldıktan sonra, memleketlerine dönünce de dikkatli olurlar. Dünyanın her tarafında, Haksız yere bir karınca dahi öldürülmemeli, bir yaprak da koparılmamalı haksız yere. İhtiyaç anında e, koparılabilir. ihtiyaç oranında tabi onu da israf etmemek kaydıyla o yapılabilir. فَاِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ Eğer... Mescid-i haramda sizinle harp edecek olurlarsa siz de harp edin. Yani mescid-i haramda harem mıntıkada kılıç çekilmez, el kaldırılmaz demeyin. O sana kaldırmışsa, seni oldur, öldürmeye yönelmişse siz de onlarla harp ediniz diyor. Rabbimiz bize hayat bilgisi dersini veriyor. Kedalike cezaül kafirin. İşte kâfirlerin cezası budur diyor. Öldürmek için gelirlerse, öldürün onları. Fa'inin tevüf, fa'inn Allaha Gafurun Rahim. Eğer kâfirler bu yaptıklarına son verirlerse, inkarlarına son verirlerse, Müslümanları öldürmeye son verirlerse, ama şunu bilsinler ki o zaman da Allah günahları bağışlayandır. Allah günah, günahkarlara karşı merhametlidir diyor Allah celle celaluhu Ve katilûhum hattâ lâ tekûne fitnetun ve yekûne'd-dînu Yeryüzünde fitne kalkıncaya kadar yani dinden döndürme olayları yeryüzünden kalkıncaya kadar zulüm kalkıncaya kadar işkence kalkıncaya kadar haksızlıklar ortadan kalkıncaya kadar onlarla harp ediniz diyor Rabbim. Hani kuntum hayra ümmetin uhricet lin-nasi ta'murûne bil-ma'rûfi ve Siz İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız diyor. Bütün insanlığın yalnız Müslüman toplumda değil, yeryüzünün tamamında haksızlıklara karşı direnmek Müslümanların görevi. Gücü yettiği oranda yalınız. Hani la nefsen illa vus ahad diyor Rabbim ya. Biz gücümüzden sorumluyuz. Akıl gücümüz var, beyin gücümüz var, beden gücümüz var, makam gücümüz var, rütbe gücümüz var, para gücümüz var. O gücümüz neyse herkesinki değişik, gücü oranında herkes sorumlu. Hani ben efendim Orta Asya'da kalıyorum, Türkiye'de yaşıyorum veyahut da efendim Bengal'de yaşıyorum veya Çin'de yaşıyorum. Dünyanın öbür tarafıyla ilgilenemem. İlgilenme gücün varsa... Güney Amerika'da veya Afrika'nın ortasında veya Kenya'da bir insana haksızca veya bir kabileye haksızca tecavüzler yapılıyorsa ve senin de Birleşmiş Milletler'de veya Avrupa topluluğunda veya Atlantik bilmem ne birliğinde bir gücün var ve bunu engelleyebiliyorsan engelleyemiyorsan hesaba çekileceksin gücün yettiği halde bu engellemeyi yapmıyorsan oradaki insanların haksız olması yardım yapılmaya yeterlidir yani haklı olmaları haksızca yapılan hareketler engellenmelidir bize Rabbim bu görev veriyor yeryüzünden fitne kalkıncaya kadar Müslümanlara bu görevi veriyor bu fitneyi kaldıracaksınız diyor Rabbim Yeni Zelanda'da bir haksızlık yapılıyorsa, Müslüman'ın da gücü yetiyorsa onu orada düzeltecek. Güney Amerika'da veya Kuzey Amerika'da, Kanada'da veya İngiltere'de veyahut da Rusya'da veya Çin'de Macinde, nerede olursa olsun fitnenin ortadan kalkması, milletlerin birbirini kırması engellenmelidir. Kabilelerin yok edilmesi engellenmelidir. Haksızlıkların yayılması engellenmelidir. Rabbimiz'e bize bu görevi veriyor. Feynin tehev. O haksızlık yapanlar, fitne fesat çıkaranlar yaptıklarına son verecek olurlarsa, fe lauduvâne. Haddi aşmak yok, düşmanlık yapmak da yok o zaman. Düşmanlık ancak illâ zalimin Zalimlere karşı düşmanlık yapılır. Zalimin, zulmü engellenmelidir sevgili peygamberimiz bir gün arkadaşlarıyla otururken ünsür ehake zalimen ev mazlumen demiş zalim kardeşine yardım et mazlum kardeşine de yardım et sahabe anlayamamış ya resulallah bu ne demek mazluma yardım edelim de haksızlık yapılan kişiye yardım edelim de zalime nasıl yardım edelim zalimin zulmünü engelleyerek diyor hani günümüzde zulmün çeşitlerinden bir tanesi de dünyada bir kısım insanların ilgilendiği efendim sömürü kapitalistler fakirleri sömürüyorlar evet bu bir haksızlıktır müdahale edilmelidir. Mazluma yardım edilmeli, zalime de yardım edilmeli. Yani sömürene de yardım edilmeli, adama gitmeli, yahu sen bunu haksız yere yiyorsun ya, sen kendi karnına ateş dolduruyorsun, sen kendini yakıyorsun, mazlumun, mazlumunluğundan fazla sen kendine zulmediyorsun. Onun bu dünyada 70 yıllık hayatına müdahale ediyorsun ama senkin kendi hayatını sonsuz senelerde cehenneme atıyorsun bu haksızlıkları yapmakla. Sen bunu düzelt işçinin haklarını insanca yaşayacak şekilde alnının teri kurumadan peygamberimiz öyle demiş alnının teri kurumadan hakkını ver böylece kendini kurtar. Kendi haksızlıklar nedeniyle yanmanı kurtar diye ona yardım etmek lazım. Veya zalimin bileğini bükersiniz, zulmetmesini engellersiniz. Zalimin Müslüman ülkelerde insan öldürülmesini engelleyecek, tedbirleri almak suretiyle daha fazla adam öldürme suçunu engellemiş olursunuz zalimlere karşı düşmanlık devam eder diyor Rabbim. Ama zalimler zulümlerine son verecek olurlarsa Müslüman da haddi aşmaz daha. Onun üzerine gitmez. şehrul Haram şehril Haram ve'l-Kurum Haramaya karşı haramaydır. Hürmetler de karşılıklıdır diyor. Rabbimiz yukarıda dedi ya hemen geçen ayet-i harem mıntıkasında harp etmeyin ama onlar size harbi ilan edecek olurlarsa siz yahu biz haram mıntıkasındayız bizim canımızı alsınlar ama biz onlara el kaldırmayız demeyin siz de onlara karşı harbi ilan edin diyordu ya Rabbim burada diyor ki hürmetler saygılıdır karşılıklıdır Hürmetler karşılıklıdır. Hani ülkeler arası mütekabiliyet esasına dayanır deniliyor ya şu anda. Şu anda da aynı kelime kullanılır. Yani ülkeler birbirlerine karşı mütekabiliyet kuralını uygularlar. Yani sen benim hakkımda şöyle muamele edersen ben de sana aynısını muamele ederim. Sen bana vize uygularsan ben de sana vize uygularım. Sen vizeyi kaldırırsan ben de sana vize kaldı vizeyi kaldırırım gibi mütekabiliyet esası uygulanır. Burada da Rabbim saygılar karşılıklıdır diyor. Onlar eğer, eğer haram aylara riayet ederlerse siz de riayet edin. Haram aylar dediğimiz Zilkade, Zilhicce, Muharrem ayı ve Recep ayı. Bunlar haram aylardır. Bu aylar, ta, yani İslam'dan önce de haram ay olarak kabul edilmiş. Kimse kimseye el kaldırmıyor. Bu dönemde fuarlar açılıyor, ticari hareket hızlanıyor, dostluklar kuvvetlendiriliyor. Bu dostluklar öbür aylara da sirayet ediyor tabii ki. Ticaret öbür ayların da e, harpsiz geçmesine sebep oluyor. Madem böyle iyi bir hayırlı hareket var geçmişte, bunun devamını istiyor. Kur'an-ı Kerim'de evet onlar bu aylara saygı gösterdikleri sürece siz de saygı göstereceksiniz ama onlar bu aylarda harp edecek olursa siz de haklerine karşılık vereceksiniz diyor. Fe men ye'teda aleykum aleyhi bi misli ma teda Onlar size saldıracak olursa siz de onlara misliyle mukabele edin diyor. Misliyle aynen misli kelimesini Arapça'da Kur'an'dan almışız. Bi mislin de aleyküm. Onlara onların size saldırdığı kadarıyla onlara saldırın. Ve teğullah'e Allah'tan sakının. Ve alemu en Allahu ma'al muttaqin. bilin ki Allah Celle Celalü müttekilerle beraberdir derken yine de harp hukukunu uygulayın demek istiyor Rabbim Rabbimin bu konuda koyduğu kurallar var o kuralları da çiğnemeyin diyor Rabbimiz ibadetlerimizde namazımızda orucumuzda Rabbimin kurallarını uyguluyoruz harbin gerekçesi konusunda da Rabbimin kurallarını uyguluyoruz sulhu barışı tercih ediyoruz onun devamını istiyoruz ama ne yaparsın? Yeryüzünde katiller, hırsızlar, yankizciler, soyguncular var olduğu sürece onların da tutulması, suç işlemez hale getirilmesi o barışı isteyen insan insanların görevidir. Eğer o görevi yapmazlarsa, hani bin tane kuzuya saldıran bir tane kurt, cezalandırılmazsa bin tane kuzu cezalandırıldığı gibi insanlığın da başı beladan kurtulmaz. Rabbimiz bize bu yolları gösteriveriyor. Biz onun yolundan yürümüşüz 1400 yıl zaman içerisinde. 1400 yılda bizim ecdadımızın Yemen'den Viyana'ya kadar varışında, harp meydanlarında 1400 yılda Öldürdüğü insan sayısına Almanlar 5 yılda ulaştılar 5 yılda 5 milyon insan 2 yılda Amerika Irak'ta 1,5 milyon öldürü öldürüveriyor Aramızdaki fark bu Almanya'da Bir şoförümüz anlattı Hocam bir sarı taksim var ticari taksim var Geçimimi onunla temin ediyorum Diyor bir Alman bayan bindi arabama, biraz gittikten sonra benim Alman olmadığımı farkına vardı. Türk müsün dedi, evet dedim. Yahu bu pazar demiş, papaz sizlerin terörist olduğumuzu söyledi demiş. Nereden terörist olduğumuza karar verdi demiş bizim şoförümüz. İşte 11 Eylül'de Müslüman biri Amerika'da ikiz guleleri vurdu. ...üç bin Amerikalı'nın ölmesine... ...sebep oldu... ...teröristtir Müslümanlar demiş... ...siz de Türkler de Müslüman olduğumuza göre... ...sen de terörist misin demiş... ...şoförümüz sormuş ona... ...siz üniversite mezunusunuz... ...evet demiş üniversite mezunuyum... ...rakamları bilirsiniz... ...yani 3000 bin mi fazla... 5 milyon mu fazla demiş... ...e tabii 5 milyon fazla... Ha. Orası daha kesinleşmedi ama farz et ki Hüsame öld e, onu yaptı Bir Müslüman adam 3000 insan öldürmüş orada Yanlış kabul ediyoruz bunu Yanlış Ama Hristiyan Hitler 5 milyon insan öldürdü Hristiyan Bush Irak'ta bir buçuk milyon insan öldürdü. Papazınız bunlar içinde terörist kelimesini kullandı mı? Dedim diyor. Neyse varacağı yere vardı parasını ödedi. Arabadan inerken bu pazar o papaza sorarım ben demiş. Evet. Tarihimiz bembeyazdır. Yanlışlar olmuştur ama bizim yanlışlarımız Amelde bunların yanlışı temeldedir. İnancımıza sımsıkı sarılalım. Rabbimin emrettiği şekilde hayatımızı sürdürelim. Rabbimizin huzuruna en az günahla varmaya gayret gösterelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediğiniz hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.